Namaz kılmayan insanlar cennete girer mi? Diye bir soru sormuşlar. Ya namaz tabi dinimizde kelime-i şehadetten sonra gelen İslam'ın gereği kabul edilen Kur'an'ın mübini, e, mübinimizde onlarca ayette Cenab-ı Allah e, namaz kılmayı biz müminlere emretmiş. Dolayısıyla e, namazın ayrı önemi var. E, Müslümanla işte münafığı, imanla şirki birbirinden ayıran bir alameti farika diye de hı hı. hadislerde ifade edilmiş. E, dolayısıyla e, Müslümanın, müminin e, imandan sonraki en büyük hakikat diye de ifade e, edilen e, İslam kültüründe namaza riayet etmesi lazım. Namazı e, hakkıyla yerine getirmesi lazım. Namazın gelişini vaktini gözleyecek değil mi? Hı hı şu kasvet dünyasında kalmadı özlediğim, namaz vaktinden başka anı gözlediğim demiştim. Merhum Necip Fazıl. Yani e, namaz gelse efendim, peygamberimiz için efendimiz, namaz vakti girdiği zaman, ya Bilal ezanı ida ile de e, gönlümüzü rahatlandır, gözümüzün nuru namazı eda edelim. Yani mümin, müslüman bu e, zaviyeden, bu açıdan bakacak hmm. namaza. Onun için namazın Eda edilmesi, müminle birlikte, Müslümanla birlikte e, akla gelen en önemli e, ibadetlerden birisi namazdır. Hı hı. Namazsız e, Müslümanın hayatı e, düşünülemez diyebiliriz. Bu bakımdan e, kişinin namazı eksiği varsa hemen bundan sarfı nazar etmeli. Tövbe istiğfarda bulunmalı. E, geçirdiği namazlar için onların kazasını ifade etmeye çalışmalı. Allah'tan rahf ve mağfiret dilemelidir. Evet. İman tabi imanı varsa Cenab-ı Allah e, namazla kılmamış şekilde gitmiş ise kişi namazları kılmayarak ne yapar? Hı hı. Büyük bir günah işler. Namaz kılmayan isyana düşer. Onu affedip affetmemek Allah'ın takdirindedir ama namaz kılmayanlara yönelik çok e, böyle e, ağır ifadeler Peygamber hadislerde ifade edilmiştir. Onun için namaz müminin miracı bilinmeli. Namazı eda etmeye çalışmalı. Namaz konusunda eksiği olan kardeşlerimiz namazlarını hakkıyla ifade etmeye bu konudaki eksiklerini gidermeye çalışmalı. Kur'an-ı Kerim'de yine cehennemdekiler cennettekiler birbirleriyle böyle efendim konuşurlar diye geçiyor. Sorarlar cennettekiler, cehennemdekilere. Siz ne yapardınız da, ne ettiniz de, ne yaptığınızda buraya geldiniz? Derler ki biz namaz kılanlardan değildik. Hmm. Allah'ı, ahireti, öldükten sonraki hayatı da inkar ederdik. Buna da inanmazdık. Yani demek ki cehenneme Allah korusun, kişiyi e, düçar kılabilecek amellerden birisidir. E, Namaz namazı e, bırakmak, terk etmek. Hı hı. Onun için e, namazı gözümüzün nuru bilip eda edelim, ihmal etmeyelim. Evet.